Hepimizin bildiği Taif olayı var kardeşler Taif Çocukken öğrendiğimiz hikayelerdendir Ama Hala ders aldığımız bir hikaye olup olmadığı belli değil Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem efendimizin Dayı çocukları Taif'te oturuyorlardı Müşrikler Mekke'de kıstırınca Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellemi vasıhabı kiramı dayı çocuklarına gidip yardım istemeyi düşündü. Onlar da ne yaptılar? Allah senden başka bir deli bulamadı mı göndermek için dediler. Sonra da bildiğiniz gibi çocukların elini taş doldurdular ve taşlarla onu Mekke'ye geri gönderdiler. Taşlayarak vücudundan kanlar akıttılar. On sene sonra. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Mekke'yi fethettikten sonra Huneyn zaferi de gerçekleşince Taif'e gitti. Taif <gülüyor> o zaman kalesi olan bir şehir. Kaleyi kuşattılar 15 bin sahabiyle. İçerideki nüfusta 3 bin 4 bin kişiler. Yani bütün nüfusları Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in ordusunun 5'te biri kadar değil. Herkes Muhammed Aleyhisselam o 10 sene önceki taşlamanın intikamı için geldiğini zannetti. Oradakiler. Efendimiz Sallallahu Aleyhi ve Sellem kuşatma uzun sürdü. Ee, baktı ki bunlar iman etmeye niyetleri yok. Savaşılacağına dair onlara talimat verdi. Yani madem iman etmiyorsunuz ordumuz bu kaleyi kuşattı, içeri gireceğiz dedi. Onlar da Ashab-ı kiram kalenin dibinde hazırlık yapıyorlar, içeri girecekler. Gece kızarttıkları yağı Ashab-ı kiramın üstüne döktüler. Bir sürü sahabi kızarmış yağla yandı orada. Bu bir hileydi tabi onlardan. Bunun üzerine aleyhissalatü vesselam Efendimiz buyurdu ki artık bunların kalesine girmek de tehlikeli çünkü yağ döküyorlar kaleye yanaşamıyorsun kızarmış yağda dedim insan ölüyor 7-8 tane sahabi yanarak şehit oldu orada adamların kalesi yaşadıkları yer ama bahçeleri, üzüm bahçeleri, bağları hurma bahçeleri kalenin dışında aleyhisselam efendimiz buyurdu ki bu hurma kütüklerini kesin en az 5 sene aç kalacakları için akılları başlarına gelir Savaş stratejisi Ashab-ı kiram Hurma kütüklerini Üzüm kütüklerini kesmeye başladılar Tabi <gülüyor> Bir kasaba halkı Bir sene sonra açlıktan ölecekler Anladılar bunu Hemen ne yaptılar Çıktılar kalenin üstüne dediler ki Muhammed Akraba çocukları değil miyiz Akrabalık hürmetine yapma böyle bir şey dediler Biraz önce yağla kızarmış yağla döküp öldürdüler ashab-ı kiramı hiç o zaman akraba filan yoktu ortada şimdi akraba değil miyiz akrabalık hürmetine yapma bunu dediler kardeşler rahmetellil alemin ya ashabına döndü toplanın gidelim dedi çok güçlü bir bağın adını kullandılar dedi nedir kullandık Allah rızası için filan değil akraba değil miyiz dediler be adam 10 sene önce akraba değil miydik çocuklara taşlattırdıydın biraz önce akraba değil miydik ashab-ı pek razı olmadılar dediler ya Resulallah, biz bu işi bitirirdik çekin gidiyoruz buradan dedi toplantılar Medine'ye gittiler ne oldu kardeşler bir yıl dolmadan taifliler toplanıp Medine'ye geldiler o kızgın yağın bile yok edemediği merhametin önünde pes edip toptan Müslüman oldular Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bu şekilde gönülleri kazandı bu şekilde binlerce bedeviden binlerce merhamet abidesi çıkardı şimdi biz bu hikayeleri dinliyoruz. Bu bedevilerin kabalıkları ile ilgili hikayeleri de çok dinlemişizdir. Ama merak ettiğim bir şey var. Bu biz akraba değil miyiz? Sözüne karşı. Biraz önce kızarmış, yağla şehit olmuş ashabını bile bırakıp hadi gidelim diyen peygamberin ümmetinden bir baba Çocuğunu evden atarken, Çocuk sigara içti diye onu öldüresiye döverken, Çocuğun filan suçunu yıllarca affetmezken, Bu peygamberin ümmeti değil mi acaba? Bedevileri dize getiren, Bedeviler bu kaba saba adamlardan bile, Meleklerden daha nazik insanlar çıkaran, Bir peygamberin ümmeti olup da, eşinin bir hatasını affetmeyen eşini yıllarca kinle bakıp yıllarca onu kaba bir kadın hırçın bir erkek olarak gören ölünce şefaat ya Resulullah demekle şefaate mi ulaşıyormuş peygamber aleyhisselam bizim neyimiz oluyor bedeviye merhamet gösteren peygamberin ümmeti ol 20 yıllık 30 yıllık eşine merhamet göstermesen Allah Muhammed diye onu çağırmadı böyle bir nezaket gösterdi elin bedevisi şit Muhammed diye gelip evinin önünde şşşt Muhammed diye çağırdı onu buyurun diye dışarı çıktı o da kasara Eşin sana isminle bir kere hitap etti. Bey diye demedi. Ahmet diye çağırdı. Seni de Ahmet Bey demedi diye. Onu kara listeye alan bir Müslüman olarak. Hangi peygamberi örnek almış oldun sen? Hangi peygamberin örnekliğindesin sen?